Gençlerin iffeti tahsil etmeleri gerekir. Bir cemiyetin, toplumun kalkınması, o cemiyetin gençlerinin olgun ve uslu olmalarına bağlıdır. Olgunluk ve usluluk da genç kadınların dindarlığına bağlıdır. Dindarlığın temeli de erkeğe nazaran namuslu ve çalışkan, kadına nazaran iffetli ve vakarlı olmaktır. İffet ve vakar, Kadın hakkında üstün şereftir. Yani, kadının şahsi şerefinden daha ziyade, iyalinin, aşiretinin, soyunun şerefinin yükselmesine esastır. Şöyle ki, soyunun, aşiretinin, toplumunun şahsiyetini, kadının şahsı temsil eder. Bu itibarla Allah Azze ve Celle, Ya nisa, en nebiyyü lesdunneke ahadim minen nisa, initteqaytunne fela teğdoğne bil kavul, Feytumal fi kalbihi ve kulna Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı perde arkasında sözü yumuşak söylemeyin ki kalbinde hastalık bulunan kimse kötü ümide kapılmasın güzel ve münasip sözler söyleyin Meal'indeki ayeti kerimede peygamberin üstün zevcelerine hitaben bütün ümmet kadınlarına üstün adabı hatırlatmaktadır. Yani her ne kadar bu ayeti kerimede peygamberin zevcileri muhatap idiyse de, ki bu üstün ahlak ve iffette önder ve imam oldukları içindir, lakin emir bütün Müslüman kadınlarınadır. Ezvacı tahirat, şeref ve iffette imamlar mesabesinde oldukları için muhatap olmuşlardır. Müslüman bir kadın, kafire bir kadına taklit edemez. Kafire bir kadın, kelimeleri köşeletip, adeta erkeği kendine avcı kılacak derecede söyleşir. Müslüme bir kadının, konuşma anında sesini inceltip, muhatap olan yabancı erkeği tahrik etmemesi emredilmiştir. Kadın, sesini değiştirmeksizin, tabii olan sesiyle konuşmalıdır. Ve konuşurken de, Adaba aykırı lakırdı, laf atma gibi tavırlarda bulunmaması, onun iffetinin, mensup olduğu ailesinin şerefinin ta kendisidir. İcab ettikçe kadın, Allah ve onun Resulünün hoşuna gidebilecek tabii sesle konuşabilir. Lakin konuşmakta tahrik edici olunmaması, yani kalbinde hastalık olan veyahut psikolojik olarak hemen mağlup olabilecek erkeklerin tahriki nesirayet edilmemesi için mağruf söz söylemesi mecburiyetindedir. İffetin birinci temeli kalpteki takva, dalı ise ağızdan çıkan sestir. Artık kök ve dalın hayırlı olması nispetinde semeresi olan söz makbuldür. Kabulü nispetinde de iffet sayılmaktadır. Onun için İmam Nesefi Hazretleri, "Fela tehba nabil yabancı erkeklere karşı perde arkasında sözü yumuşak söylemeyin" cümlesinde, yani perde arkasında bir Müslüme kadın yabancı erkekle konuşmaya mecbur olduğu takdirde tabii sesini değiştirmek sizin konuşması gerekir. Ve de kalbinde şehvet ve kötülük olan bir erkeğin ''Tahrik edilmemesi için yahut nifak tohumunun kalplere ekilmemesi için kadın sesini inceltmemesiyle emrolundu.'' demişlerdir. Kapı yahut örtü arkasında yabancı erkekle konuşmayan mecbur kalan bir kadın hangi sesle ve nasıl söz söyleyeceğini bilmelidir. İşte onun bilgi ve tatbiki nispetinde iffeti tahkuk eder.'' Bu itibarla iffet, imanın semeresi ve ahlakın temeli sayılmıştır. Bir Müslüme kadının, kendi evinde ise kapı arkasında, dışarıda ise örtü arkasında olması gerekir. Bu iki engelin ortadan kalkmasıyla iffeti ihlal tahakkuk eder, demek olur. Kadının en üstün hali, haysiyet ve vakarla kendi evinde oturmasıdır. Mecburiyet olmadıkça sokaklarda dolaşmaması gerekir. Bir mecburiye dolaştığı takdirde de kırıta döküle yürümesinden ve cahiliye adetlerinden sakınması gerekir. Bunun için Allah Azze ve Celle وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا ve تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ ve الزَّكَاتَ وَاَطِئْنَا ve وَرَسُولَهُ Evlerinizde sebat ederek vakarınızla oturun. İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılarak kırıta döküle yürüyüşü gibi ziynetle yürüyerek ziynetlerinizi göstermeyin. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin buyurdu. Fetha veyahut kesreyle, Qarne, Qirne, kelimesinin kökü, Qarara, mi? Ve kara, mi diye müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Birinciye göre karar, ikinciye göre sükun ve vakar manasında olur. Bu itibarla vakar ve sükunla evlerinde otursunlar demek olur. Cahiliye, İslam'dan önceki küfür, İslam'dan sonra imana dahil olmak şartıyla fısık ve fücur devri olmak üzere iki devirdir. Küfür olan cahiliye devrinde esir olan kadınlar erkeklerin şefkatlerini celbetmek ve cinsel duygularının tahriki için açık saçık giyinip kırıta döküle yürür, erkeğin sevgisini celbetmek için de seslerini değiştirir, göz, kaş ve baş oynatırlardı. Ki şimdi de bu tavırda bulunmak gayrimüslim kadınlarda normal görülmektedir. Onlara göre haya diye bir şey yoktur. Onlara uyan Müslüman günahkar kadınlarda da aynı tavır bulunmaktadır. Bir de imandan sonra cahiliye devri var. Amacı ne olursa olsun, diğer ifadeyle, kalbi temiz olsun olmasın, günahkar kadınlar, baş örtüsünü kulağın yukarısından bağlayıp, kundak yaparak, ziynetli veyahut ziynetsiz göğüslerini, pazılarını yabancı erkeklere gösterirlerdi. İnsaflıları, kundak yapmayıp dolamaksızın süslü baş örtülerini başlarına koyup, omuzlarına bırakırlardı. Ellerindeki, boyunlarındaki takıları bu suretle gösterirlerdi. Bunu yasaklayarak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de, evlerinizde sebat ederek vakarınızla oturun. İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçılarak kırıta döküle yürüyüşü gibi, süslü püslü yürüyerek, Zinetlerinizi göstermeyin buyurmuştur. Ne fayda ki bugün Müslümanların sözde iffet ve vakarlı hanımları, kız evlatları cahiliye devrinde yaşamaktadırlar. Müslümanız dedikleri halde cahiliye devrinden çok fazla ileriye gitmektedirler. Bundan daha kötüsü genç kızlarımızca tam İslami bir surette değil velevki ikinci cahili gibi yani dülbendin kundak yapılması yahut omuzlar üzerine bırakılması dahi birçok devlet reislerine, marif bilginlerine, birçok ana babaya çok ağır gelmektedir. Hatta ve hatta Türkiye'mizde neşriyatta tartışılmaktadır. Allah Azze ve Celle milletimize şuur ihsan etsin. İffetli bir müslüme kadın ve yahut kız evladı bu tür tavırlardan sakınmalıdır, kendini tanımalıdır küfür olan cahiliye devrinden yahut fısk olan cahiliyeden sıyrılmalıdır. Aksi takdirde onların bu cahili davranışları çok vahim acı sonuç verebilir. İmam Bağavi ve birçok müfessirler dediler ki birinci cahiliye asrı saadet'ten önce ikinci cahiliye ise asrı saadet'ten sonra ortaya çıkabilecek moda, giyim ve kuşamlardır. Gerek öyle, gerek böyle olsun, Ayeti kerimede her türlü cahiliye adeti yasaklanmış, vakar, haysiyet, şerefin korunması, imanın esası üzerine bina edilen iffet, haya, vakar emredilmiştir. Ebi Hureyre'den, Ebi Said Hudri'den, Ümmi Seleme'den gelen hadisi şerifte, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, Veda Haccından dönüşünde, zevcelerine ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحَسْرِ فِي الْبُيُوتِ Bundan sonra size evlerinizde hasırlar üzerinde oturmanız gerekir buyurmuştur. Aley Müslim'e bir kadının haysiyet ve vakarla kendi evinde hasırı, eşit, kilimi, eşit sergisi üzerinde oturması kendisi hakkında cihattır. Nitekim umum kadınlara Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem, Cihadukunne ku'udukunne fî buyutukunne. Sizin cihadınız, evlerinizde vakarla oturmanızdır buyurmuştur. Kadının iki cihadı vardır. Birincisi ve en büyüğü haçtır. Bu itibarla hadisi şerifte, Cihadul kebiri, Vessagiri, Vessagiri, Vessagiri, El Yaşlının, tam erginlik çağına ermeyen çocuğun, hastalık, bünye zayıflığı sebebiyle cenk yapmaktan aciz olan zayıfin ve kadının cihatları haç ve umredir buyuruldu. İkincisi, kadınların, kocalarının ve evlerinin hizmetiyle meşgul oldukları halde, kendi evlerinde haysiyet ve vakar üzere oturmaları, ve aile mürebbiliği vazifesini yerine getirmeleridir. İşte bu itibarla da, sizin cihadınız, evlerinizde vakarla oturmanızdır buyurulmuştur. Kafirle savaşmanın şartı, küffarla savaşmaya yukarıdaki hadisi şerifte zikredilen yaşlılık, çocukluk, zayıflık ve kadın olmaktan âri iktidardır. Haçtan sonra kadınların cihadı, eşlerinin hakkına riayet etmeleri, evlerinde oturmaları ve Allah Azze ve Celle'nin onlara emanet ettiği çocuk terbiyesi vazifesini yerine getirmeleridir. En üstün cihat da budur. Kız evladını yetiştirme tarzı da anne olduğu takdirde mürebbiliğini yapabilecek şekilde yetiştirilmesidir. Elbette böyle yetişebilmesi için ihtilattan, ahlaksızlıktan korunması gerekir. أكسي تقدير دا جريء يزر المربي ومعلماء علماء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النظر الأولى Durum şu ki, birinci ad kavmini o helak etti. Semud'u da o helak etti. Ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini helak etmişti. Altı üstüne gelen kasabalarını da devirip yıkmıştı. Onlara giydirdi de giydirdi. Acıklı azabını üstlerine bindirdi. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu, İlk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Geçen ayetlerde zikredilen Ad, Semud, Nuh ve Lut kavimleri inkar ve isyanlarının cezasını helak edilerek çekmişlerdir. Bunlar içinde Hazreti Nuh'un kavmi Ad ve Semud'dan daha zalim ve azgın bir topluluktu. Çünkü Hazreti Nuh içlerinde uzun yıllar kaldığı halde ona inanmamışlar ve olanca eziyeti yapmışlardı. Hazreti Lut'un kavminin helak edilişi, Cebrail aleyhisselamın aldığı emir üzerine bu kavmin kasabalarını yükseğe kaldırdıktan sonra alt üst ederek yere çarpmasıyla gerçekleşmişti. İbnu Cerir, i̇bn Kesir, İmam Beğavi ve birçok tarihçilerin tespit ettiklerine göre bu kavimlerin helakine sebep üç şey olmuştur. Birincisi, zulüm ve azgınlık. İkincisi kadınların açık saçıklığı, bayramlarda ve senenin belli günlerinde zinetlenerek bir araya gelip karma karışık günah işlemeleri, yani eğlence ve fuhuşa dalmaları. Üçüncüsü de fakir fukaranın haklarını ellerinden alıp servetleri kuvvetlilerin elinde bulundurmaları idi. Bu üç suretle Zulüm ve günahlarının yayılmasıyla birçok medeni insanlar ilahi cezalara çarpılmış devlet ve hükümdarlıkları sona ermiştir. Nuh ve Lut zamanlarında ve ondan sonra ovada ve dağda yerleşen iki toplum insan bulunmuştur. Dağda oturan erkekler güzel oldukları için kadınları çeşitli süslere bürünerek onları kendilerine celbetmeye çalışırlardı. Ovada oturan kadınlar güzel oldukları için bu sefer erkekleri süslenip onları kendilerine celbederlerdi. İblis genç bir surete girerek ovada oturan hükümdarlardan birine gelip kendisine ücretle çalıştı. Derken o kavme çobanların müzik aletleri gibi çok acayip bir alet ihdas etti. Ondan ses çıkıyordu. O zamandaki insanlar... Böyle bir şeyi görmemişlerdi. İş etrafa yayılınca insanlar o aletin etrafına toplanıp görmeleri için yarışta bulundular. Nihayet senede bir gün tayin ettiler. O günde ova ve dağlardaki insanlar bir araya gelip bayram yapmaya başladılar. Artık kadın ve erkeklerin ziynetlenmeleri ve birbirlerini tahrik etmeleri, fuhuş işlemek, iffet ve namusu ihlal etmekle semerelendi. Bu semere yıkılmanın tohumu verdi. O zamanda kimi erkek kendini kadına, kimi kadın kendini erkeğe benzetirdi. Türlü melanetler ve hilelerle, vakar, haysiyet ve iffetlileri kendi ahlaklarına alıştırdılar. Son son İsrail oğulları, firavunlar vasıtasıyla türlü modalar çıkararak tiyatrolar icat ettiler. Artık bütün fen ve sanatlarla keyif ve sefahate dalmak amaçlandı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onları, yapmış oldukları melanet sebebiyle helak etti. Evet, bizim zamanımızda da, gün geçtikçe neşriyatlar, televizyonlar, radyolar, eski cahiliye adetlerini moda edilmeye çalışmakta, genç evlatlarımızın beyinlerini, din ve imandan uzaklaştırmaktadır. Hele bu televizyonda, eski cahiliye devrindeki iblisin icadı gibi ihdas edilince, artık büsbütün felaketlerin kapısını açmıştır. Onun için Rasulü Muhterem de birçok hadisi şeriflerde, kendisinden sonra devam edecek ümmetine mesajlar vermekte, yol göstermekte, tayyibe hayata teşvik etmekte, ebedi saadet ve mutluluğu kazanma yollarını göstermekte bulunmuştur. Rahatlıkla diyebiliriz ki, şu anda insanlar büyük bir bunalım içerisine girmişlerdir. İnsan topluluğu ya İslam dinini kabul edip fazilet ve ahlaka bürünecek, bunalımdan ve tehlikelerden kurtulacak, ya da bugünkü televizyon ve neşriyatlarda, mağarif ve sanayilerde serbest bırakılmış her türlü ahlaksızlık, büyük bir felaketin tohumu olacaktır. Çünkü İslam dinine inanmak ve onunla yaşamak su, İnsan ise balık mesabesindedir. Suya dalan balık berhayat olur, yaşar. Sudan ayrılışı nispetinde çırpınır. Uzaklaşması nispetinde ölür. Şeriata nispetle insan da böyle. İşte şimdi insan topluluğu umumen bu iki yolun ayrım noktasındadır. Mustakbelde bütün kurtuluşlar genç evlatlarımızın iffet, gayret, vakar, usluluk, ve imanlarına bağlanmaktadır. Ya İslam şuuru ile insanlar huzura kavuşacak, ya da İslam şuuru altına düşüp sefahat hayaline dalarak gayr ahlaki denizde boğulacaklardır.